Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu <NIyil> <Sessizlik> vesselamu ala nebiyyina ve ala alihi ve sahabi <Sessizlik> Muhterem hacı kardeş <Sessizlik> Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun Rahmanın misafiri olarak temiz topraklara hoş geldin Hac konusunda Müslümanları aydınlatma komisyonu Muhterem hacıların Hac ve umre hususunda bilmeleri gereken En önemli meseleleri açıklamak üzere Bu sade ve kolay anlaşılır Hac rehberini size sunmaktan sevinç duyar Önce Yüce Allah'ın Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler Yine iyilik ve takva üzerinde Birbirinizle yardımlaşın Günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın Emirlerine uyarak Size bazı tavsiyelerde bulunmakla Söze başlamak istiyoruz Muhterem hacı kardeş Senden ricamı şudur Hac ibadetine başlamadan önce Bu kaseti mutlaka dinlemelisin ki Hac farizasını bilerek Ve dikkatle yerine getirme imkanına kavuşasın Seni birçok sorular sormaktan kurtaracak Kafandaki birçok problemleri Kendiliğinden çözmene yardım edecek Özlü bilgileri bu kasette bulacaksın bu kaseti dinledikten sonra atma, sakla ki bu yılki hacında kullandığın gibi Allah nasip ederse gelecek hacında da kullanabilirsin. Şayet kaseti Müslüman kardeşlerinden dinlemek isteyen olursa onlardan esirgeme. Böylece kaset daha yararlı olur, daha çok Müslüman ondan istifade eder. Herkese Allah'tan makbul hac. Beğenilmiş say ve iyi amel dileriz Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerine olsun Abdülaziz bin Abdullah bin Baz ilmi araştırmalar, fetva, davet ve irşat daireleri başkanı Bazı önemli tavsiyeler Muhterem hacılar Size evini ve haremini ziyaret etmeyi nasip buyurduğu için Allah'a hamd ederiz Sizin ve bizim iyi amellerimizi kabul etmesini bize ve size kat kat sevablar vermesini Yüce Mevla'dan dileriz. Allah'ın hepimizin hacını mebrur ve sahiyini meşgul kılması temennisiyle size şu öğütlerimizi sunuyoruz. Bir iyi biliniz ki siz Allah için yolculuk yapıyorsunuz. O'nun rızası için buralara geliyorsunuz. Bu yolculuk ve hicretinizin temeli Allah'ı birleme, ihlas, O'nun davetine koşma Ve O'na itaattir Bundan daha büyük mükafat olamaz Makbul haccın karşılığı Ancak cennettir 2 Şeytanın aranıza girmesine Fırsat vermeyiniz Çünkü şeytan aranıza girmek Sizi birbirinize düşürmek için Fırsat kollar Allah'ın rahmetiyle birbirinizi seviniz Kavgadan Allah'a isyandan Uzak durunuz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hiçbiriniz kendisi Biriniz. için sevdiğini Müslüman kardeşi için de sevmedikçe Tam iman etmiş olmazsınız Buyruğunu unutmayınız 3. Delil ve bilgiyle hareket edebilmeniz için Dininiz, haccınız konusunda Bilmediğiniz, size güç gelen meseleleri Bilenlerden sorunuz çünkü Yüce Allah Bilmiyorsanız ilim ehline sorunuz Buyurmuş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Kime iyilik dilerse Onu dinde bilgili yapar Demiştir Dört Biliniz ki Allah Bize bir takım görevleri farz Bir takım görevleri de sünnet kılmıştır Bazı hacılar Bu gerçeği unuturlar Mesela Hacer-i Esved'i öpmek, yahut Tavafta remel yapmak, yani koşmak Veya makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılmak Ya da zemzem kuyusundan su içmek için Mümin erkek ve kadınları eziyet ederler Oysa bunlar sünnettir Müminleri eziyet etmek ise haramdır Peki bir sünneti yapmak için nasıl haram işleriz? Birbirinize eziyet etmekten kaçınınız ki Allah size sevap yazsın, mükafatınızı artırsın. Konuyu biraz daha açalım. Herhangi bir sebeple mescid-i haram civarında veya başka yerde bir kadının yanında, arkasında namaz kılmak doğru değildir. Mümkün olduğu kadar bundan kaçınmak lazımdır. Kadınların, erkeklerin arkasında namazda durmaları gerekir. Mescid-i Haram'ın kapıları, girişleri herkesin gelip geçeceği yollardır. Buralarda namaz kılarak yolu kapatmak doğru değildir. Cemaate yetişmek için dahi olsa bundan kaçınmak lazımdır. Özellikle karabalık zamanlarda Kabe'nin kenarında oturmak yahut namaz kılmak yahut hacer Esved'in önünde veya makamı İbrahim'de dikilip durmak suretiyle Başkalarının tavafına engel olmak caiz değildir. Çünkü bu tür hareketler başkalarına zarar verir, eziyet eder. hacer Esved'i öpmek sünnettir. Müslümanlara saygılı olmak, kimseye eziyet etmemek ise farzdır. Sakın sünneti yapayım derken farzı yitirmeyiniz. Kalabalık zamanlarda hacer Esved'i İşaretle selamlamanız, tekbir getirmeniz yeterlidir. Tavaf edenlerle beraber yürüyünüz. Tavafı bitirince safları yararak, içerek değil, başkalarını itip kalkmadan, yavaş yavaş tavaf alanından çıkınız. Rükni yemaniyi öpmek sünnet değildir. Kalabalık olmadığı zaman sağ elle selam verilir. Rükni yemaniyi selamlarken Bismillahi Allahu Ekber denilir ve öpülmez karşısına gelindiğinde onu selamlamakta zorluk olursa selamlama terk edilerek işaret etmeden ve tekbir getirmeden taafa devam edilir çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden böyle bir şey rivayet olunmamıştır kişinin rüknü yemani ile Hacer-i Esved arasında şöyle demesi güzeldir Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Son olarak, herkese kitap ve sünnete sarılmayı tavsiye ederiz. Allah'a ve Resulüne ita itaat ediniz ki, merhamet olunasınız. İnsanı İslam'dan çıkaran şeyler, Müslüman kardeş, insanı İslam'dan çıkaran bazı şeyler vardır ki, Bunların en çok vuku bulanı on tanedir. Aşağıda sıraladığımız şu on şeyden sakın. Birincisi, ibadette başka bir şeyi Allah'a ortak koşmak. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Onun gideceği yer ateştir. Zalimlerin bir yardımcısı yoktur. Ölülere yalvarıp, Onlardan medet ummak Onlara adak adamak Kurban kesmek de şirk çeşitlerindendir İkincisi Allah ile kendisi arasına aracılar koyan Onlara yalvaran Onlardan şefaat dileyen Onlara güvenen kimse icma ile kafir olur Üçüncüsü Müşrikleri kafir saymayan Onların kafirliğinden şüphe eden Yahut Onların görüşlerini doğru kabul eden Kafir olur Dördüncüsü Kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden başkasının yolunun Peygamberin yolundan Daha iyi olduğunu Yahut ondan başkasının hükmünün Onun hükmünden daha güzel olduğunu Söylerse kafirdir Tağutların hükmünü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hükmüne tercih edenler gibi Mesela Aşağıdaki şeyler insanın küfre gitmesine sebep olur. 1. İnsanların çıkardıkları kanunların İslam şeriatından üstün olduğuna inanmak. Yahut 20. asırda İslam kanunlarını uygulamanın doğru olmadığına ve Yahud İslam'ın Müslümanların geriliğine sebep olduğuna inanmak. Ve Yahud İslam'ın kişinin kendisiyle Rabbi arasındaki ilişkiyi düzenleyen vicdani bir mesele olup hayatın diğer işlerine karıştırılamayacağını söylemek. Bu çağda Allah'ın hükmünü uygulayıp hırsızın elini kesmenin ya da zina edeni taşlamanın doğru olmadığına inanmak. Hukuki işlemlerde, cezai meselelerde veya başka konularda... Allah'ın indirdiği hükümlerden başka hükümlerin uygulanabileceğine inanmak başka hükümlerin şeriat hükmünden üstün olduğuna inanmadığı halde onları uygulayan da kafirdir çünkü bu suretle Allah'ın haram kıldığını mübah kılabilir zina, içki, faiz Allah'ın şeriatından başkasıyla hükmetmek gibi Allah'ın haram kıldığı şeyleri mübah kılan kimse ise Müslümanların oy birliğiyle kafir olur. Beşincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeylerden birini sevmeyen kimse, fiilen o ameli yapmış olsa dahi kafir olur. Çünkü Yüce Allah, bu konuda şöyle buyurmaktadır. Böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamışlar. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Muhammed Suresi 9. Ayet. Altıncısı, kim? Kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dininden, dininden herhangi bir şeyle, bir şeyle dinin sevap ve cezası ile alay bir ederse bir yüce Allah'ın şu sözü uyarınca kafir olur. olur. De, ki, De ki Allah ile Allah onun ile, ayetleriyle ve onun Resulü ile mi alay ediyorsunuz? Su. Hiç özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Tevbe suresi 65 ve 66. ayetler. Yedincisi büyü yapmak Karı kocanın arasını açmaya çalışmak Bir takım şeytani usullere başvurarak insana istemediği şeyleri yaptırmak Hep büyü çeşitlerindendir Kim bunu yapar Yahut buna razı olursa Yüce Allah'ın şu sözü uyarınca kafir olur Onlar biz bir fitneyiz Sakın küfre gitmeyin demedikçe Kimseye Büyü öğretmiyorlardı. Bakara suresi 102. ayet. Sekizincisi, Müslümanlara karşı müşrikleri desteklemek, onlara arka çıkmak, yardım etmek. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola asla iletmez. Maide suresi 51. ayet 9.su Kim bazı insanların Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı dışına çıkabileceklerine inanırsa Yüce Allah'ın şu sözü uyarınca kafir olur Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o kimse ahirette kaybedenlerden olacaktır Ali İmran Suresi 85. Ayet 10. Allah'ın dininden, İslam'ın sahih olması için gerekli olan şeylerden yüz çevirmek, onları öğrenmemek ve yapmamak insanı küfre götürür. Çünkü Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz Günahkarlardan intikam alıcıyız Ve yine bir başka Ayet-i Kerime'de şöyle Buyurmaktadır İnkar edenler uyarıldıkları Şeylerden yüz çevirirler Dinden çıkaran bu işleri Şaka yahut korku ile Veya ciddi olarak Yapan arasında bir fark yoktur Zorlandığı için Bunları yapanın durumu farklıdır Allah'ın gazabına ve acı azabına sebep olan şeylerden Cenab-ı Allah'a ha Hac ve umre nasıl yapılır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi nasıl ziyaret edilir? Muhterem Müslüman. Hac ibadeti 3 kısma ayrılır. Temettu hacı, kıran hacı, ifrat hacı. Temettu hacı hac aylarında yani Şevval, Zilkade ve Zilhiccenin o ilk on günü hac aylarıdır. Umre yapmak üzere ihrama girmek, umreyi tamamladıktan sonra ihramdan çıkmak aynı mevsim içinde terviye günü denilen Zilhicce'nin sekizinci günü Mekke'den veya Mekke yakınından hac için ihrama girip hac yapmaktır. Kıran hacı aynı ihram ile umre ve hac yapmaktır. Bu takdirde hacı bayram gününden önce ihramdan çıkamaz. Yahut hacı umre niyetiyle ihrama girer. Henüz tavafa başlamadan o ihrama hacı da ekler. İhramdan çıkmadan hacı da yapmak ister. İfrat hacı. Hacı mikatta yalnız hac niyetiyle ihrama girer. Mekke'de oturan, Mekke'de veya mikat içinde herhangi bir yerde ihrama girer. Kurbanı varsa bayram gününe kadar ihramda kalır. Kurbanı yoksa haccını umreye çevirmesi caizdir. Tağaf eder, sahi eder, saçlarını kısaltır ve ihramdan çıkar. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız hac için ihrama giren, yanlarında kurbanları bulunmayan kimselere emrettiği şekilde hac yapmış olur. İşte böylece Kuran Hacı yapanın eğer yanında keseceği kurban yoksa, Kuranını umreye çevirmesi caiz olur. Beraberinde kurban getirmemiş olanlar için Hac çeşitlerinin en faziletlisi temettü haccıdır Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashabına bunu emretmiştir Umre nasıl yapılır? 1. Mikata gelince yıkan Mümkünse koku sürün Sonra ihram elbisesi olan peştemal ve havluyu giy İhramın beyaz olması iyidir Kadın, Kadın dilediği elbiseyi giyebilir Yalnız, yalnız zinetini göstermemesi lazımdır Sonra umre için Telbiyeye başla Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike Leke lebbeyk İnnel hamde Ven nimete Leke vel mulk La şerike lek de Erkekler açıktan Kadınlar gizlice telbiye getirirler Çokça zikir ve istiğfar etmeye İyiliği emretmeye Kötülükten men etmeye çalış İki Mekke'ye gelince Yedi defa Kabe'yi tavaf et Tavafa hacer Esvet'ten Başlayarak Ve yine hacer Esvet'te bitir Tavaf esnasında Tekbir getirerek Allah'ı an Ve dilediğin zikir ve duayı yap Her şaftın sonunda Rabbana aetina fi dunya hasana, wfi alaikera hasana, waqina a'dab al-nar. Deman Sonra, mümkünse makam İbrahim'in arkasında namaz kıl. Namaza durduğun yer makamdan uzak da olsa zarar yoktur. Eğer makamın arkasında namaz kılmak zor ise, mescidin herhangi bir yerinde namazını kılabilirsin. 3. Safaya git, tepeye çık. Kabe'yi karşına al, ellerini kaldırarak Allah'a hamd et, tekbir getir, dua et. Dualarını üçer kere tekrarlamak sünnettir. Üç kere La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallahü vahdeh, enceze vahdeh ve nasara abdeh ve hezmel de 3'ten az söylesen de zarar yoktur. Sonra Safa'dan inip yedi umre sayına başla. İki yeşil direk arasında hızlan. Merve'ye çık. Allah'a hamd et. Mümkünse Safa'da yaptığın tekbir ve duaları burada da yap. Ve yine mümkünse dualarını Üç kere tekrar et Tavaf ve sahi için Özel zikir ve dualar yoktur Tavaf ve sayeden eden kimse Kolayına gelen duaları Veya Kur'an okur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden Nakledilen duaları yapmaya Özen göstermelidir Dört sayeni tamamlayınca Tıraş ol veya saçlarını kısalt Bu suretle Umren tamamlanır ve bundan sonra ihramda iken Haram olan şeyler sana mübah olur Eğer temettu haccı yapıyorsan Bayram günü bir koyun Veya keçi kesmen yahut Deve ve sığırın yedide birine Ortak olman gerekir Kurban kesme imkanı bulamazsan Üçü hacda Yedisi de evine döndükten sonra olmak üzere On gün oruç tutman gerekir Temettu ve kıran Hacı yapıyorsan Hacdaki üç günlük orucu Arefe gününden önce tutman efdaldir. Hac nasıl yapılır? 1. İfrat veya kıran hacı yapacaksan Mekat'ta ihrama gir. Eğer mikatların içinde bulunuyorsan bulunduğun yerden yapacağın hacca niyet ederek ihrama gir. Temettu hacı yapıyorsan terbiye günü bulunduğun yerden hac için ihrama gir. Daha önce de söylediğimiz gibi zilhiccenin sekizinci gününe terbiye günü denir. İhrama girerken guslet. Mümkünse koku sürün. İhramını giy. Hac için telbiyeye niyet ederek Lebeyk Allahümme Lebeyk Lebeyke la şerike leke Lebeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike leke de. İki Mina'ya git. Öyle ikindi Akşam, yatsı ve sabah namazlarını orada vakitleri içinde ayrı ayrı kıl. Dört rekatlı namazları iki kılacaksın. Üç, zilhiccenin dokuzuncu günü güneş doğunca huzur ve vakar ile Arafat'a hareket et. Hacı kardeşlerini eziyet etmekten kaçın. Arafat'ta öğle zamanı öğle ile ikindiği birlikte kılacaksın. İkisi için bir ezan okunur ve her biri için birer kamet getirilir. İkişer rekat olarak kılınır. Arafat sınırı içinde bulunmana son derece dikkat et. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak, kıbleye yönelip ellerini kaldırarak çok zikir ve dua et. Arafatın tamamı vakfe yeridir. Güneş batıncaya kadar dur. Dört Güneş batınca huzur ve vakar ile ve telbiye getirerek müzdelifeye hareket et Müslüman kardeşlerine eziyet etme Müzdelifeye vardığında akşamla yatsıyı yine bir ezan ve her biri için ayrı ayrı kametle Akşam üç yatsı iki rekat olmak üzere birlikte kıl Sabah namazına kadar orada kal Ortalık iyice ağarınca sabah namazını kıl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi kıbleye yönelip ellerini kaldırarak çokça zikir ve dua et. 5. Güneş doğmadan önce telbiye getirerek minaya yürü. Şayet bir özrün varsa kadınlar ve acizler gibi gece yarısından sonra minaya yürümende bir sakınca yoktur. Akabe cemresini atmak üzere müzdelifeden yalnız yedi küçük taş al. Diğer taşları Mina'dan toplarsın. Hatta bayram günü Akabe cemresini atacağın yedi taşı dahi Mina'dan almanda bir sakınca yoktur. Altı. Mina'ya varınca şunları yap. Mekke'ye en yakın olan Akabe cemresine bir biri ardınca yedi taş at. Her taşı atarken Bismillahi Allahu Ekber. Kurban kesmek gerekiyorsa Kurbanını kes Etinden ye ve fakirlere de yedir Saçlarını kökünden tıraş et Veya kısalt Tıraş olmak daha iyidir Kadınlar saçlarından parmak ucu kadar bir şey kısaltırlar Bu anılanları bu sıra ile yapmak eftaldir Ama birini öne birini sona almakta bir sakınca yoktur taşları atıp tıraş olduktan veya saçlarını kısalttıktan sonra ilk helallığa girmiş olursun elbiseni giyersin zevcene yaklaşmak dışındaki ihram yasakları sana helal olur 7 sonra Mekke'ye in ifada yani ziyaret tavafını yap eğer temettü hacı yapıyorsan ya da kıran veya ifrat hacı yaptığın halde kudum taafından sonra sahi etmemişsen, sahi Bu suretle eşine yaklaşmak da sana helal olur. İfada taafını Mina günlerinden sonraya, Mekke'ye inmeyi taşlamalardan sonraya ertelemek caizdir. Sekiz, bayram günü ifada taafını yaptıktan sonra yine Mina'ya dön. Teşrik geceleri denen zilhiccenin on bir 12 ve 13. geceleri Mina'da kal. Yalnız iki gecede kalsan olur. 9. Mina'da kaldığın iki yahut üç günde zevalden sonra her üç cemreye taş at. Taşlamaya önce Mekke'ye en uzak olan ilk cemreden başla. Sonra orta cemreyi en sonunda da akabe cemresini taşla. Taşları atarken tekbir ile at. Eğer minada yalnız iki gün kalacaksan, ikinci günü güneş batmadan minadan çıkman gerekir. Aksi takdirde üçüncü güne kalır, o gün de taşlama yaparsın. Üçüncü geceyi de minada geçirmen eftaldir. Hasta, aciz olan kimseler taş atmak üzere yerlerine bir başkasını vekil edebilirler. Vekil aynı taşlama yerinde önce kendisi için sonra vekil eden için taş atar. 10- Hac işlerini bitirdikten sonra ülkene döneceğin zaman Kabe'ye veda tavafı yap. Herkesin bu tavafı yapması gerekir. Yalnız adet ve lohusa halinde bulunan kadınlar bundan muaftırlar. İhramlının yapması gereken şeyler. Hac ve umre için ihrama girenin aşağıdaki şeyler yapması gerekir. Bir Allah'ın Kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmek Namazları vakti içinde cemaatle kılmak gibi 2- Allah'ın yasakladığı çirkin söz Kötü iş, kavga ve isyandan kaçınmak 3- Dil veya el ile Müslümanlara eziyet etmekten uzak durmak 4- İhramın yasaklarından kaçınmak İhramın yasakları ise şunlardır 1- İhrama giren Kılını veya tırnağını koparmaz. Kendiliğinden kıl veya tırnak düşerse bir sakıncası yoktur. İki, bedenine, elbisesine, yiyeceğine, içeceğine koku sürmez. İhramdan önce sürdüğü kokunun eseri kalırsa bunun zararı yoktur. Üç, ihramda olduğu sürece kara avı avlamaz. Avlanmaları için hayvanları sürmez. Avlayana yardım etmez. 4- Gerek ihramlı, gerek ihramsız, haremin ağacını, yeşil bitkisini koparmaz. Düşürülmüş şeyi almaz. Velev sahibine vermek üzere almış olsun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsinden men etmiştir. 5- Evlenmek için kadın istemez Kendisine veya başkasına nikah kıymaz İhramda iken kadınla birleşmez Ve onlarla şehvet ilişkisinde bulunmaz Bu yasaklar hem erkekler hem de kadınlar içindir Yalnız erkeklere mahsus olan yasaklar da şunlardır 1. Başını başa temas eden bir şeyle örtmez Şemsiye ile gölge yapmak Arabanın içinde bulunmak veya başının üstünde eşyasını taşımak sakıncalı değildir. 2- Vücudunun tamamına veya bir kısmına herhangi bir dikişli elbise, gömlek, bornoz, şalvar giymez, sarık sarmaz, mest giymez. Ancak peştemal bulamayan şalvar giyebilir, terlik bulamayan da ayakkabı giyebilir. İhramlı kadının ellerine eldiven giymesi. Yüzünü peçe ile örtmesi haramdır Ancak Yabancı erkeklerin yanında bulunursa ihramda olmadığı zamanki gibi Yüzünü bir şeyle örter Eğer ihramlı unutarak Veya hükmünü bilmeyerek Dikişli elbise giyer Başını örter koku sürünür Kılını koparır Tırnaklarını keserse Kendisine fidye gerekmez Hatırlayınca ya da durumu öğrenince derhal ihrama aykırı olan şeyleri giderir terlik giymek, yüzük gözlük, kulaklık, kol saati ya da para ve evrakını muhafaza etmek için kemer, kuşak takmak caizdir giyilen ihramı değiştirmek yıkamak, yıkanmak caizdir, yıkanırken kendiliğinden kıl düşmesinin bir zararı yoktur yaralanmanın da bir zararı yoktur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi nasıl ziyaret edilir? 1- Herhangi bir vakitte peygamber mescidini ziyaret etmek ve orada namaz kılmak maksadıyla Medine'ye gitmek sünnettir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduklarına göre o mescitte kılınan bir namaz, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır. 2- Peygamber mescidini ziyaret etmek için ihrama girmek ve telbiye getirmek gerekmediği gibi bu ziyaretle hac arasında herhangi bir bağlantı da yoktur. 3. Mescid-i Nebevi'ye vardığında içeriye girerken besmele çek. Önce sağ ayağını at, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getir. Allah'ın sana rahmet kapılarını açmasını dile ve şöyle de. Eûzü billâhil azîm ve vacihihil kerîm ve sultanıh il min eşşeytanir racim. Allahumme eftah li ebwab rahmetik. Ma kovulmuş şeytandan yüce Rabb'e onun kerim vecihine ezeli kudretine sığınırım. Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç. 4 İçeriye girince hemen tahiyyetül mescid yani mescidi selamlama namazını kıl. Namazı eğer Ravza'da kılabilirsen ne ala? kılamasan mescidin herhangi bir yerinde kılarsın. 5. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine git. Karşısında edeple durup hafif sesle Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh de. Manası selam sana ey Peygamber. Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun ve ona salavat oku. Şayet <gülüyor> Allahumme Allah atehi'l vesile ve'l ve be'at'hu'l makam'al mahmuda'l ladhi va'adte. Allahumme izhi an ummatihi afdal'l ceza. iyi ol. Manası Allah'ım ona vesile fazilet ver. Onu, onu kendisine vaad ettiğin makam-ı kavuştur. Allah'ım Allah onu ümmetinden yana en güzel mükafat ile ödüllendir. Sonra azıcık sağa doğru gidip Hazreti Ebubekir radıyallahu kabri önünde dur. Ona selam ver. Mağfiret ve rahmetle dua et. Azıcık daha sağa gidip Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kabri önünde dur. Ona da selam ver ve dua et. 6. Abdestli ve temiz olarak Kuba'ya gidip Kuba Mescidi'ni ziyaret etmen, orada namaz kılman da sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Böyle yapmış Bunu öğütlemiştir 7 Bakide bulunanların kabirlerini Hazreti Osman radıyallahu anh'in Kabrini, Uhud şehitlerinin Ve Hazreti Hamza radıyallahu anh'in Kabrini ziyaret etmen Onlara selam verip dua etmen de sünnettir Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Onları ziyaret eder, kendilerine dua ederdi Ashabına Kabirleri ziyaret ettikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretmiştir. Esselamu aleykum ehle diyar minel mu'minin vel muslimin ve inna insaallah bikum lahiqun. Ne'selu Allah lena ve lekumul afiye. Manası: Ey müminler ve Müslümanlar yurdunun halkı. Biz de inşallah size kavuşacağız. Bize ve size Allah'tan afiyet dileriz. Medine'de bu anılanlardan başka ziyaret edilmesi gereken Mescid ve yer yoktur Kendine boş yere eziyet etme Bunlardan başka yerleri ziyaret etmek Sevap olmadığı gibi Belki de vebale sebep olur Başarıya ulaştıran Allah'tır Bazı hacıların işledikleri hatalar İlk olarak İhramda yapılan hatalar Hacının geldiği yöne mahsus mikatı ihrama girmeden geçip ciddiye gelmesi ve orada ihrama girmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine aykırıdır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her hacının geldiği yöndeki mikatta ihrama girmesini emretmiştir. Mikatı geçmiş olan mümkünse mikata dönüp orada ihrama girmelidir. Bu mümkün değilse bir kurban kesip fakirlere yedirmelidir. Hacının hava kara veya deniz yoluyla gelmiş olması arasında bir fark yoktur şayet yolu beş mikatın hiçbirine uğramıyorsa hizasına geldiği ilk mikata ihrama girer ikinci olarak tavafta yapılan hatalar tavafı Hacer-i Esvet'ten önce başlamak oysa Hacer-i Esvet'ten başlamak vaciptir tavafı Hicri İsmail'in içerisinden yapmak Hicri İsmail de Kabe'ye dahil olduğundan onun içinden dolaşmakla Kabe'nin tamamı değil sadece bir kısmı tavaf edilmiş olur. Bu suretle tavafı geçersiz hale gelir. Tavafın bütün şartlarında remel yapmak. Koşmak anlamına gelen remel yalnız kudum tavafının ilk üç şartında yapılır. Hacer-i Esved'i öpmek için başkalarını sıkıştırmak hatta bazen dövmek Küfür etmek. Müslümanlara eziyet olan bu gibi şeyler asla doğru değildir. Bir Müslümanın haksız yere bir Müslüman kardeşine sövmesi veya onu dövmesi asla caiz değildir. Hacer-i Esved'i öpmemek tavafa zarar vermez. Tavaf tamamdır. Öpemeyenin Hacer'in karşısına geldiği zaman uzaktan da olsa eliyle işaret edip tekbir getirmesi yeterlidir. Teberrüken hacer Esved'e el sürmek Dinde yeri olmayan bir bidattir Sünnet olan el sürmek değil Mümkün olduğu kadar öpmektir Kabe'nin her köşesini Bütün duvarlarını selamlamak Onlara el sürmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin hacer Esved Ve Rübni Yemani dışında Hiçbir yerini selamlamamıştır Tavafın her şavtında her şavtında özel dualar okumak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamıştır. Sadece Hacer-i Esved'e geldikçe tekbir getirmiş ve her şautun sonunda hacer Esved ile Rübni Yemeni arasında <gülüyor> Rabbena aetina fiddunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve khina azabenna demiştir. Manası Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi Cehennem azabından koru. Bazı tavaf edenlerin yahut tavaf ettirenlerin yüksek sesle dua ederek başkalarını rahatsız etmeleri karışıklığa, şaşırmaya sebep olmaktadır. Bu doğru değildir. Makamı İbrahim'de namaz kılmak için başkalarını sıkıştırmak sünnete aykırı olan bu hareket tavaf edenleri eziyet etmektedir. Tavaf namazını Mescidin herhangi bir yerinde Kılmak yeterlidir Üçüncü olarak Saide yapılan hatalar Bazı hacılar Safa ve Merve'ye çıktıkları zaman Namaza tekbir alır gibi Tekbir alarak Elleriyle Kabe'yi işaret ederler Böyle işaret etmek hatadır Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Yalnız dua için ellerini kaldırmıştır Hacı Hacı Allah'a hamd eder, allah ekberdir ve dilediği duayı okur. Eftal olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Safa ve Merve'de yaptığı duaları yapmaktır. Safa ve Merve arasında sahi ederken yol boyunca koşmak. Sünnet olan yalnız iki yeşil direk arasında koşmak. Yolun diğer kısmını yürümektir. Dördüncü olarak Arafat'ta yapılan hatalar. Bazı hacılar Arafat sınırı dışına iner ve güneş batıncaya kadar orada dururlar. Daha sonra da Müzdelife'ye dönerler. Böylece Arafat'ta hiç durmamış olurlar. Bu hacılarını geçersiz kılan büyük bir hatadır. Çünkü hac Arafat'ta durmaktır. Farz olan Arafat sınırı dışında değil içinde durmaktır. Buna son derece dikkat etmek gerekir. Arafat sınırı içine girememiş olanlar mutlaka güneş batmadan önce sınırın işine girmelidir. Güneş batıncaya kadar orada kalmalıdırlar. Geceleyin yani bayram gecesi Arafat'a girmeleri de hacılarının sıhati için kafidir. Bazı hacılar da güneş batmadan Arafat'tan ayrılırlar. Bu da caiz değildir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıncaya kadar Arafat'ta durmuştur. Cebel-i Rahme'ye çıkmak Tepesine erişmek için sıkışmak Bundan çok zararlar doğmaktadır Arafat'ın her tarafı vakfe yeridir Cebel-i Rahme'ye çıkmak Orada namaz kılmak Dini bir vecibe değildir Bazıları Duada yüzlerini Cebel-i Rahme'ye çevirirler Sünnet olan Yüzü kıbleye çevirmektir Bazıları da Arefe günü Belirli yerlerden toprak ve çakıl taşları Toplayıp kümeler yaparlar Bunun da dinde bir yeri yoktur Beşinci olarak Müzdelife'de yapılan hatalar Bazı hacıların Müzdelife'ye iner inmez Henüz akşam ve yatsı namazlarını Kılmadan hemen taş Toplamaya başlamaları Cemrelere atılacak taşların Mutlaka Müzdelife'den alınması gerektiğine inanmaları hatadır Bu taşlar Harem'in neresinden olsa alınabilir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe cemresine atılacak taşların Müzdelife'den alınmasını emretmemiş Yalnız sabahleyin Müzdelife'den ayrılırken Mina'ya girdikten sonra Kendisine Akabe cemresine atması için Taş toplanmıştır Fakat diğer cemrelere atılacak taşları Mina'dan almıştır Bazıları da taşları yıkarlar Bunun da dinde yeri yoktur Altıncı olarak Taş atarken yapılan hatalar Bazı hacılar Şeytanı taşladıklarını sanarak Şeytanlara karşı Kin ve öfke ile taş atarlar Taş atmak sadece Allah'ı anmak için Meşru kılınmıştır Cemrelere büyük taş Ya da ayakkabı, terlik, odun atmak Dinde aşırılıktır Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Bundan men etmiştir Meşru olan Fiske taşı büyüklüğünde Yuvarlak taşlar atmaktır Büyük taşlar atmak değildir Taş atmak için Cemrelerin yanında yığılmak Dövüşmek büyük hatadır Meşru olan Yumuşaklıkla ve mümkün olduğu kadar Kimseyi incitmeden Taş atmaya çalışmaktır Taşların hepsini birden Atmak da hatadır Alimler böyle yapanın Sadece bir tek taş atmış Sayılacağını söylemişlerdir Taşları ayrı ayrı atmak ve her taşı atarken Allahu Ekber demek meşrudur. Taş atmaya gücü yeten kimsenin zahmetten kaçınmak için başkasını vekil etmesi doğru değildir. Ancak gücü yetmeyen kimsenin yerine başkasını vekil etmesi caizdir. Yedinci olarak veda tavafındaki hatalar. Bazıları ayrılış gününde cemreleri taşlamadan, minadan, Kabe'ye gider, veda tavafını yaptıktan sonra minaya dönüp cemreleri taşlar ve oradan memleketlerine dönerler. Böylece son ilişkileri Kabe ile değil, cemrelerle olur. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbiriniz son işi Kabe ile olmadıkça hareket etmesin buyurmuştur. Veda tavafı bütün hac işleri tamamlandıktan sonra ve yola çıkmadan hemen önce yapılır. Hacı bu taaftan sonra artık fazla durmadan ülkesine döner. Bazıları da veda taafından sonra yüzleri Kabe'ye dönük olarak geri geri gidip Mescid-i Haram'dan çıkarlar. Bunun Kabe'ye saygı gereği olduğunu söylerler. Bidat olan bu hareketin dinde yeri yoktur. Bazıları da veda taafından sonra Mescid-i Haram kapısında Kabe'ye dönüp veda eder gibi dua ederler. Bu da bid'attır, meşru değildir. Sekizinci olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini ziyaret sırasında yapılan hatalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret sırasında duvarlara, demir parmaklıklara el, yüz sürmek teberrük için pencerelere ip ve benzeri şeyler bağlamak hatadır. Bereket bid'atlerde değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiği şeyler yapmaktadır. Uhud dağındaki mağaralara yahut Mekke'deki Hira ve Sevr mağaralarına gitmek, oralarda taşlara, ağaçlara çabut bağlamak, Allah'ın izin vermediği duaları yapmak. Bunların hepsi İslam dininde yeri olmayan bidatlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hatırası sandıkları yerleri ziyaret etmek, mesela devenin çöktüğü yer, yüzük kuyusu, veya Hazreti Osman kuyusu gibi yerleri ziyaret etmek Teberrük için buralardan toprak almak hatadır Baki kabristanını Uhud şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederken Ölülere yalvarıp Onlardan medet ummak Orada yatanlara yaklaşmak için kabirlere para atmak İlim sahiplerinin anlattığı kitap ve sünnetin de gösterdiği vecihiyle Büyük hatalardan Hatta büyük şirklerdendir Çünkü dua etmek Kurban kesmek Adak ve benzeri ibadetler yalnız Allah için yapılır. Ondan başkasına yöneltilemez. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Oysa kendilerine dini yalnız Allah'a halis kılarak ona kulluk etmeleri emredilmişti. Ve yine suresi 5. ayet. Yine başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. mescitler Allah'a mahsustur. Allah ile beraber bir başkasına dua etmeyin. Cin suresi 18. ayet. Müslümanların hallerini düzeltmesini, onlara dinde anlayış ve derin bilgi vermesini, bizi ve onları fitnelerin şaşırtmasından korumasını dileriz. O, duaları işiten ve kabul buyurandır. Hac, umre yapan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini ziyaret eden kimselerin yapacakları işlerin özeti hacının şunları yapması gerekir. 1- Bütün günahlarından nasuh tövbesiyle tövbe etmeli, hac ve umre için helal mal ayırmalıdır. 2- Dilini yalandan, gıybetten, kovuculuktan ve alay etmekten korumalıdır. 3- Hac ve umresini sırf Allah rızası için yapmalı. Başkalarına gösterişten, duyurmaktan, Övünme, böbürlenme gibi niyetlerden uzak bulunmalıdır. 4. Hac ve umrede yapılacak işleri öğrenmeli, bilmediği meseleleri sormalıdır. 5. Mikata vardığı zaman ifrat, temetu veya kıran haclarından birisine niyet etmekte serbesttir. Yanlarında kurbanını getirenler için temettu hacı, yanlarında kurbanını getirmeyenler için de Kıran hacı Eftal'dır. Altı, Altı. Hastalık veya korku sebebiyle, sebebiyle. hac ibadetini yapamayacağından endişe eden, endişe eden, ihramdan çıkacağım yer beni engelleyen yer olsun diye şart koşar. Bu sözü ihrama girerken söylemelidir. Yedi. Yedi. Küçük çocukların hacı sahihtir. Lakin, Lakin çocuklukta yapılan hac, farz olan hac yerine geçmez. Bunların Tekrar farz haccı yapmaları gerekir. 8. İhrama girenin yıkanması, gerektiği zaman kaşınması caizdir. 9. Erkeklerin bakmasından korkan kadın, başörtüsünü yüzüne çekebilir. 10. Bazı kadınlar, başörtüleri yüzlerine yapışmasın diye örtünün altına, sarık gibi bir şey bağlarlar. Bunun dinde bir yeri yoktur. 11. İhramlı, ihramını yıkayıp giyebilir, veya değiştirebilir 12. İhramlı Unutarak veya bilmezlikle Dikişli elbise giyer Başını örterse kendisine Fidye gerekmez 13. Temettu Veya kıran hacı yapan kimse Kabe'ye gelince Tavaftan önce telbiyeyi keser 14. Remel Yani yavaşça koşmak ızdıba Yani üst ihramı sağ koltuk altından Geçirip omuzu atmak Yalnız Kudüm tavafında yapılır ve sadece erkeklere mahsustur. Remel Kudüm tavafını yalnız ilk üç şaftında olur. 15 Tavafta 3 şaft mı 4 şaft mı döndüğünden kuşkulanan üç şaft döndüğünü kabul ederek üstünü tamamlar. Saide de böyledir. 16 Kalabalık dolayısıyla tavafı Zemzem'in veya Makam İbrahim'in ardından yapmakta bir sakınca yoktur. Mescid-i Haram'ın her tarafı tavaf alanıdır. 17. Kadının zinetiyle güzel kokular sürünerek örtülmesi, tavaf etmesi kötü olan şeylerdendir. 18. İhrama girdikten sonra adet gören veya lohusa olan kadının temizleninceye kadar Kabe'yi tavaf etmesi doğru değildir. 19. Kadın ihram için dilediği elbiseyi giyebilir. Yalnız, erkeklerin giyimine benzemekten, zinetini göstermekten kaçınmalı, çekici olmayan giyim içinde olmalıdır. 20- Hac ve umre dışındaki ibadetlerde dil ile niyet etmek uydurulmuş bir bid'attir. Bunu açıkça söylemek ise daha çirkindir. 21- Hac ve umre yapmak üzere gelen Müslümanın, mikat yerlerini ihramsız geçmesi haramdır. 22- Hava yoluyla gelen hacı veya umreci, mikat hizasına geldiği zaman ihrama girer. Uçağa binmeden önce ihram için hazırlık yapması da uygundur. 23 Mikatların içinde oturan kimsenin hac veya umre ihramına girmek için mikata gitmesi gerekmez. Bulunduğu yerden ihrama girer. 24 Bazı kimseler hacdan sonra ten'im veya ciğrâne de ihrama girerek birçok umre yapmaya çalışırlar. Bunun şer'i bir delili yoktur. 25 Hacı terviye günü Mekke'de ikamet ettiği yerde ihrama girer. Birçok kimselerin yaptığı gibi Mekke'nin içinde veya Mizzap'ta ihrama girmek gerekmez. Mina'ya giderken de Kabe'yi veda etmesi gerekli değildir. 26 Zilhicce'nin 9. günü Mina'dan Arafat'a hareket edilir. Güneş doğduktan sonra hareket edilmesi efdaldir. 27 Güneş batmadan önce Arafat'tan dönülmez. Güneş battıktan sonra da huzur ve vakar ile Arafat'tan hareket edilir. 28. Müzdelife'ye varınca akşamla yatsı beraber kılınır. Bu iki namazın akşamın veya yatsının vakti içinde kılınmasında bir sakınca yoktur. 29. Atılacak taşları herhangi bir yerden almak caizdir. Müzdelife'den almak şart değildir. 30. Atılacak taşları yıkamak müstehap değildir. Çünkü ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne de asabını böyle yaptıkları nakledilmiştir. Atılmış taşlar bir daha atılmaz. 31. Kadın ve çocuklar gibi acizlerin gecenin sonuna doğru Mina'ya gönderilmeleri caizdir. 32. Bayram günü Mina'ya gelen hacı telbiyeyi keser. Akabe Cemresi'ne birbiri ardınca yedi taş atar. 33. Atılan taşın atıldığı yerde kalması şart değildir. Oraya düşmesi yeterlidir. 34. Kurban kesme zamanı en doğru olan görüşe göre teşrik günlerinin başından üçüncü günün güneş batımına kadar devam eder. 35. Bayram günü ziyaret tavafı haccın rükunlerinden biridir. Bu yapılmadıkça hac tamam olmaz. Ziyaret tavafını Mina günlerinden sonraya bırakmak da caizdir. 36. Hac ve umreyi birleştiren kimseye yalnız bir sahih yeter. İfrat hacı yapıp da bayram gününe kadar ihranda kalan kimse için de böyledir. 37. Bayram günü hacının yapacağı işleri şu sırayla yapması iyidir. Önce Akabe cemresine taş atar. Sonra kurbanını keser, tıraş olur veya saçlarını kısaltır, sonra tavaf ve ardından da sahi eder. Bunlar arasında takdim, tehir yapmak, yani birini öne, ötekini sona almak da caizdir. 38. Tam helallığa girebilmek için yapılması gereken işler. Akabe cemresini taş atmak, tıraş olmak veya saçları kısaltmak, ifada tavafı yani ziyaret tavafı, vesayetmek. 39. Çabuk dönmek isteyen hacı güneş batmadan önce minadan ayrılmalıdır. 40. Taş atamayacak durumda bulunan çocuğun velisi önce kendi yerine sonra çocuğunun yerine taş atar. 41. Hastalık, yaşlılık veya gebelik dolayısıyla taş atamayacak durumda olan kimse yerine başkasını vekil edebilir. 42. Vekil her cemre yerinde önce kendisi sonra velisi adına taş atar. 43. Temettu ve kıran hacı yapan ve Mescid-i Haram halkından olmayan hacının bir kurban kesmesi vaciptir. Kurban ya bir koyun veya keçi veya hut deve ve sığırın yedide biri olur. 44. Temettu ve kıran hacı yapıp da kurban kesemeyen taşralı hacının üç gün hacda 7 günde evine döndükten sonra olmak üzere 10 gün oruç tutması gerekir. 45. Bu hacının 3 günlük orucu arefeden önce tutması eftaldir. Ta ki Arafat'ta oruçlu durumda bulunmasın. Şayet Arafat'tan önce tutamazsa teşrik günlerinde tutar. 46. Tutulacak 3 günlük oruç. Ara vermeden de ayrı ayrı da tutulabilir. 47. Veda tavafı Adetli ve lohusa kadınlar dışındaki her hacı vaciptir. 48. Hacdan önce veya sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini ziyaret etmek sünnettir. 49. Peygamber mescidini ziyaret edenin önce mescidin herhangi bir yerinde tehiyyetül mescid namazı kılması sünnettir. Bu namazı Ravza-i Şerife'de kılmak eftaldir. 50. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ve başka kabirleri ziyaret etmek Sadece erkeklere meşrudur Kadınlara değil Ancak sırf kabir ziyareti için Uzun yola çıkmak doğru değildir 51 Peygamberin odasına el yüz sürmek, onu öpmek Veya tavaf etmek Kötü bir bidattir Geçmiş salihlerden böyle bir şey nakledilmemiştir Hele bu tavaf ile Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yaklaşmayı düşünmek büyük şiftir 52. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden muradını vermeyi, üstündeki dert ve belayı kaldırmayı istemek caiz değildir. Bu şirktir. 53. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrindeki hayatı, berzah hayatıdır. Ölümünden önceki hayatı gibi değildir. Bu hayatın mahiyetini yalnız Allah bilir. 54. Bazı ziyaretçilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine dönerek ellerini kaldırıp dua etmeleri sonradan uydurulmuş bidatlerdendir. 55 Bazı avam tabakasının sandığı gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek haccın ne vacibi ne de şartıdır. 56 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gitmenin meşru olduğunu söyleyenlerin dayandıkları hadisler yer senetleri zayıf veya uydurma hadislerdir dualar. Arafat'ta, meş'ari haramda ve diğer dua edilecek yerlerde aşağıdaki duaları ve bunlardan kolayına gelen kısımları okumak uygun olur. Allah'ım, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle. Allah'ım, kusurlarımı ört. Beni korktuklarımdan emin eyle. Allah'ım, önümden Arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, vücuduma sağlık ver, kulağıma sağlık ver, gözüme sağlık ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, benim Rabbim sensin Senden başka ilah yoktur Beni sen yarattın Ben senin kulunum Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Bana olan nimetlerini Ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor Ve beni bağışlamanı diliyorum Senden başka günahları bağışlayacak yoktur Allah'ım kederden, tasadan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınıyorum. Allah'ım, bugünün önünü salah, ortasını felah, sonunu başarı kıl. Bize dünya ve ahireti ilini ver. Ey merhametlerin merhametlisi, Allah'ım bana kazaya rıza, öldükten sonra rahat hayat, kerim yüzüne bakma lezzeti lütfuyla. Zararların, yolan çıkaran azgınların beni senin nimetlerinden yoksun bırakmalarından önce sana kavuşmamı nasip eyle. Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım. Allah'ım en kötü ömre itilmekten sana sığınırım. Allah'ım beni en güzel amellere, en güzel ahlak sahibi olmaya ilet. Senden başka güzel ahlaka götürecek yoktur. Beni kötü amel ve kötü ahlaktan uzaklaştır. Senden başka kötü ahlaktan uzaklaştıracak yoktur. Allah'ım dinimi düzelt, evimi genişlet, bana Verdiğin Rızkı Mübarek Eyle Allah'ım Kalp Katılığından Gafletten Zillet Ve meskenetten Sana Sığınırım Küfürden Fısktan Nifak Ve Ayrıcalıktan Gösterişten Sana Sığınırım Sağırlıktan, Dilsizlikten Cüzzamdan Kötü Hastalıklardan Sana Sığınırım Allah'ım Nefsime takvâ Onu temizle Nefsi en iyi temizleyen sensin Nefsimin velisi Ve mevlası sensin Allah'ım Faydasız ilimden Huşusu olmayan gönülden Doymayan nefisten Kabul edilmeyen duadan Sana sığınırım Allah'ım Yaptığım Ve yapmadığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım Allah'ım Üzerimde bulunan nimetinin gitmesinden Sağlığımın ters dönmesinden Ansızın bastıracak öfkenden Ve her türlü gazabından Sana sığınırım Allah'ım Yıkıntı altında kalmaktan Düşmekten Boğulmaktan Yanmaktan ihtiyarlıktan Sana sığınırım Ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından Sana sığınırım Isırlarak ölmekten Kalbin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan Sana sığınırım Allah'ım Kötü huy ve amellerden Heveslerden Ve hastalıklardan Sana sığınırım Borç altında kalmaktan Düşman kahrından Düşmanların üstüme gelmesinden Kınamasından Sana sığınırım Allah'ım Her işimin koruyucusu olan Dinimi düzelt Geçim yerim olan dünyamı düzelt Gideceğim yer olan ahiretimi düzelt. Hayatta iken daha çok iyi işler yapmamı nasip eyle. Ölümümde her kötülükten beni rahata kavuştur. Rabbim bana yardım et. Beni ezme. Ezdirme. Bana zafer ver. Yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster. Doğru yolda yürümemi kolaylaştır. Allah'ım beni seni zikreden, sana şükreden, İtaat eden, boyun eğen, yalvaran bir kuleyle Rabbim, tevbemi kabul buyur. Beni günahlarımdan arındır. Duamı kabul et. Hüccetimi sağlam yap. Kalbimi sana yönelt. Dilimi düzelt. Gönlümü aydınlat. Allah'ım, bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür. Ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana selim kalp, doğru konuşan dil ver. Bana senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni ve bildiğin tüm kötülüklerden beni korumanı dilerim. Bildiğin bütün günahlardan beni bağışlamanı isterim. Sen gizlileri bilensin. Allahım, bana düşünce olgunluğu ver. Beni nefsimin şerrinden koru. Allahım, bana İyilikler yapmak Kötülükleri bırakmak Yoksul ve zavallıları sevmeyi nasip eyle Beni bağışla Bana acı Kullarını sınamayı dilediğin zaman Ruhumu şaşırtılmamış olarak huzuruna al Allah'ım Bana seni ve seni sevenleri sevmeyi Ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasip eyle Allah'ım Bana en iyi işleri istemeyi Duaların en hayırlısını Başarıların en üstününü Sevapların en mükemmelini ihsan buyur Ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır Sevap tartılarımı ağırlaştır Hatalarımı bağışla Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle Allah'ım iyiliklerin başlangıçlarını Sonlarını en kapsamlılarını Açık ve gizli hayırları Ve cennetin yüce derecelerini nasip eyle Allah'ım, adımı yücelt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu kuru, cennetin yüce derecelerine ermemi nasip eyle. Allah'ım, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, yaşamıma, işlerime bereketler ver. İyi amellerimi kabul buyur. Bana... Cennetin yüce derecelerine ermeyi nasip eyle. Allah'ım belanın sıkıştırmasından, bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman kınamasından sana sığınırım. Allah'ım ey kalpleri çekip çeviren, kalbimi senin dinin üzerinde sağlam tut. Allah'ım ey kalpleri ve gözleri döndüren, kalplerimizi sana itaate döndür. Allah'ım, sevabımızı artır, eksiltme, bizi ağır kıl, alçaltma, bize fazlından ver, yoksun bırakma, bizi üstün kıl, etkili kıl, ezik ve yenik düşürme. Allah'ım, her bakımdan sonumuzu güzel eyle, bizi dünya ve ahiret perişanlığından kurtar. Allah'ım, bize Zatından korku ver ki günah işlememize engel olsun. Bizi senin cennetine ulaştıracak işler yapmamızı nasip eyle. Bizi dünya üzüntülerini unutturacak bir yakın derecesine erdir. Yaşattığın sürece bizi kulaklarımızdan, gözlerimizden, kuvvetlerimizden yararlandır. Bizi daima sağlık içinde bulundur. Ahirette de bize sağlam duyular ihsan eyle. Bize, bize haksızlık edenden öcümüzü al. al. Düşmanlık al. edene karşı bize zafer ver. ver. Bizi, bizi dünyanın, dünyanın ardında koşturma. koşturma. Dünyayı, dünyayı en çok düşündüğümüz, düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. getirme. Dinimiz hususunda Kesinlikle eksiklerimizden dolayı bizi belalara düşürme. düşürme. Günahlarımız yüzünden senden korkmayan, bize acımayan kimseleri, başımıza musallat eyleme. Allah'ım, senden, mağfiretinin gereklerini, bağış kararlarını, her günahtan selameti, her türlü iyiliğe ermeyi, cennete ulaşıp, cehennemden kurtulmayı dilerim. Allah'ım, bizim için bağışlamadığın bir günah, sevince çevirmediğin bir üzüntü, ödemediğin bir borç bırakma. Gerek dünya, gerekse ahirete ait Senin hoşnut olduğun, bize de yararlı her istediğimizi ver Ey merhametlerin merhametlisi Allah'ım kalbimi hidayete yönelt Dağınık işlerimi topla Perişanlığımı düzelt Rahmetinle ahiretimi koru Dünyamı yücelt Rahmetinle yüzümü ağırt İşlerimi temizle. Bana doğru düşünce ve olgunluk ilhamıyla fitne ve belaları benden sav. Rahmetinle beni her türlü kötülüklerden koru. Allah'ım, ahiret gününde başarılı olmayı, mutluların yaşamına, şehitlerin makamına ermeyi, peygamberlere arkadaş olmayı, düşmanlara üstün gelmeyi nasibeyle. Allah'ım, Senden doğru iman, güzel huy, sonu felah ile bitecek başarı vermeni, katından bize rahmet, afiyet, verza isen buyurmanın niyaz ediyoruz. Allah'ım, senden sağlık, afiyet, güzel huy, kadere rıza diliyoruz. Allah'ım, nefsimin kötülüklerinden perçeminden tutup yerdin her canın şerrinden sana sığınırız şüphesiz Rabbim dost doğru yol üzerindedir Allah'ım sen sözümü duyarsın yerimi görürsün gizli mi ve açığımı bilirsin hiçbir işim senden gizli kalamaz ben yardım ve kurtuluş dileyen huzurunda korkudan titreyerek Günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksunun, bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükük, aciz olarak sana iltica ediyor, huzurunda zilletle eğilmiş bir biçare olarak sana dua ediyorum. Allah, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun al ve ashabına salat ve selam eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين